Sonra Van'dan Şam'a gider, Şam ulemasının ilhâhı ve ısrarı üzerine, Camiül Emevi'de on bine yakın ve içerisinde yüz ehli ilim bulunan azim bir cemaate karşı bir hutbe irad eder. Bu hutbe fevkalade takdir ve tahsin ile kabule mazhar olur. Bilahere buradaki hutbesi, hutbeyi i Şâmiye nâmi ile tab edilmiştir.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 delail ile akliyle ispat eden müjde veren çok kıymettar, bütün müslümanlara hatta insanlığa şamil bir derstir bir hutbedir. Hutbey-i şamiyenin baş taraflarında diyor: Ben bu zaman ve zeminde beşerin hayatı ictimaiye medresesinde ders aldım ve bildim ki ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmaları ile beraber bizi maddi cihette kurunu ustaada durduran ve tevkif eden 6 tane hastalıktır. O hastalıklar da bunlardır. 1. Yesin ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. 2. Sıtkın hayatı ictimaiye siyasiyede ölmesi. 3. Adavete muhabbet. 4. Ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. 5 çeşit çeşit sarı hastalıklar gibi intişar eden istibdat. 6. Menfaati şahsiyesine himmeti hasretmek. Bu altı dehşetli hastalığın ilacını da bir tıp fakültesi hükmünde hayatı ictimaiyemize i Kur'aniyeden ders aldığım altı kelime ile beyan ediyorum. Muahalecenin esasları onları biliyorum. 1. kelime el-emel yani Rahmeti ilahiyeden kuvvetle ümit beslemek. Evet, ben kendi hesabıma aldığım derse binaen ey İslam cemaati, müjde veriyorum ki şimdiki alemi İslam'ın saadet-i dünyeviyyesi, bahusus Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslam'ın terakkisi onların intibahiyle olan Arab'ın saadetinin, fecr-i sadık'ının emareleri inkişafa başlıyor ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Yeksîn râmûn olarak ben dünyaya işittirecek derecede kanaat-ı kat'iyemle derim. Haşiye: Eski Said Hissi Kablel Vuku ile 1371'de başta Arap devletleri âlem-i İslam'ın ecnebi esaretinden ve istibdadından kurtulup İslami devletler teşkil edeceklerini 45 sene evvel haber vermiş. İki harbi umumi ve 30-40 sene devam eden istibda da mutlakı düşünmemiş. 327'de olacak gibi müjde vermiş. Tehirinin sebebini nazara almamış. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak ve hakim hakiki Kur'aniye ve imaniye olacak. Bu davama çok bürlhanlardan ders almışım. Şimdi o bürhanlardan mukaddematlı bir buçuk zikredeceğim o bürhanın mukaddematına başlıyoruz. İslamiyet hakaikı, hem manen hem maddeten terakki etmeye kabil ve mükemmel bir istidadı var. Birinci cihet olan manen terakki ise, biliniz, hakiki vukuatı kaydeden tarih, hakikata en doğru şahittir. İşte tarih bize gösteriyor, hatta Rus'u malup eden, Japon başkumandanının, İslamiyet'in hakkaniyetine şehadeti de şudur ki, Hakikate İslamiyenin kuvveti nisbetinde ve Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehli İslam temeddün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor. Ve ehli İslam'ın hakikati İslamiyede zafiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedenniye düştüklerini ve her cümerc içinde belalara, mağlubiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Sâir dinler ise bilakisdir. Eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakiki imaniyenin kemalatını ef'alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabiileri elbette cemaatlerle İslamiyete girecekler. Belki kürey arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyete dehalet edecekler. Ey bu Cami Emevi'deki kardeşlerim gibi, alem-i İslam'ın Cami-i Kebirinde olan kardeşlerim, siz de ibret alınız. Bu 45 senedeki bu dehşetli hadisattan ibret alınız, tam aklınızı başınıza alınız, ey mütefekkir ve akıl sahibi ve kendini münevver telakki edenler. Hasılı kelam, biz Kur'an şakirtileri olan Müslümanlar bürhana tabi oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakiki imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efratları gibi ruhbanları taklit için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde elbette bürhan-ı akliye istinat eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Hem de İslamiyet güneşinin inkişafına ve beşeri tenvir etmesine mümanaat eden perdeler açılmaya başlamışlar. O mümanaat edenler çekilmeye başlıyorlar. 45 sene evvel o fecrin emareleri göründü. 71'de fecr-i sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kazip de olsa 30-40 sene sonra fecr-i sadık çıkacak. Evet, hakikati İslamiyet'in mazi kıtasını tamamen istilasına 8 maniler mümanaat ettiler. Birinci, ikinci, üçüncü maniler. Ecnebilerin cehli ve o zamanda vahşetleri ve dinlerine taassuplarıdır. Bu üç mani Marifet ve medeniyetin mehasini ile kırıldı, dağılmaya başlıyor. Dördüncü, beşinci maniler, Papazların, ruhani reislerin riyasetleri ve tahakkümleri ve ecnebilerin körü körüne onları taklit etmeleridir. Bu iki mani dahi, Fikri-hürriyet ve meyli taharrüye hakikat nevi beşerde başlamasıyla zeval bulmaya başlıyor. Altıncı, yedinci maniler, Bizdeki istibdat ve şeriatın muhalefetinden gelen sui ahlakımız mümanaat ediyordular. Bir şahıstaki münferit istibdat kuvveti şimdi zeval bulması, cemaat ve komitenin dehşetli istibdatlarının 30-40 sene sonra zeval bulmasına işaret etmekle ve hamiyet-i İslamiyenin şiddetli feberani ile ve sui ahlakın çirkin neticeleri görünmesiyle, bu iki mani de zeval buluyor ve bulmaya başlamış inşallah tam zeval bulacak. 8. mani. Fünun-u bazı müsbet mesaili hakayık İslamiyenin zahiri manalarına muhalif ve muarız tevehhüm edilmesiyle zamanı mazideki istilasına bir derece set çekmiş. Mesela kürey arzda emri ilahi ile nezarete memur Sevr ve Hud namlarında iki ruhani melaikeyi, Dehşetli cismani bir öküz, bir balık tevehhüm edip, ehlifen ve felsefe hakikatı bilmediklerinden, İslamiyete muarız çıkmışlar. Bu misal gibi yüz misal var ki, hakikatı bilindikten sonra en muannid feylesof da teslim olmaya mecbur oluyor. Hatta Risale-i Nur, mucizatı Kur'aniyede, fen'nin iliştiği bütün ayetlerin her birisinin altında, Kur'an'ın bir lemay icazını gösterip, Ehl-i fennin medar-ı tenkit zannettikleri Kur'an-ı Kerim'in cümle ve kelimelerinde fennin eli yetişmediği yüksek hakikatları izhar edip en muannit feylesofu da teslim'e mecbur ediyor. Meydandadır, isteyen bakabilir ve baksın. Bu mani 45 sene evvel söylenen o sözden sonra nasıl kırıldığını görsün. Evet, bazı muhakkikini İslamiyenin bu yolda tehlifatları var. Bu 8. dehşetli manianın zirüzeber olacağına dair emareler görünüyor. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini bu üç kuvveti tam teçiz edip cihazatını verip o 8 manileri mağlup edip dağıtmak için taharrî hakikat meyelanını ve insafı ve muhabbeti insaniyeti o 8 düşman taifesinin 8 cephesine göndermiş. Şimdi onları kaçırmaya başlamış. İnşallah, yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Evet, meşhurdur ki, en kat'î fazilet odur ki, düşmanları dahi o faziletin tasdikine şehadet etsin. Bediüzzaman, misal olarak, İslamiyet'in hakkaniyeti hakkında takdirkar ifadelerde bulunan Prens Bismarck ile Mr. Carlyle'in sözlerini naklettikten sonra diyor. İşte Amerika ve Avrupa'nın zeka tarlaları, Mr. Carlyle ve Bismarck gibi böyle dahi muhakkikleri mahsulat vermesine istinaden ben de bütün kanaatımla derim ki Avrupa ve Amerika İslamiyetle hamiledir, günün birinde bir İslami devlet doğuracak. Nasıl ki Osmanlılar Avrupa ile hamile olup bir Avrupa devleti doğurdu. Ey Cami Emevi'deki kardeşlerim ve yarım asır sonraki alemi İslam Camiindeki ihvanlarım, acaba baştan buraya kadar olan mukaddemeler netice vermiyor mu ki, istikbalin kıtalarında hakiki ve manevi hakim olacak ve beşeri, dünyevi uhrevi saadete sevk edecek yalnız İslamiyettir ve İslamiyete inkılap etmiş ve hurafattan, tahrifattan sıyrılacak isevilerin hakiki dinidir ki, Kur'ana tabi olur, ittifak ederler. İkinci cihet yani Maddeten İslamiyetin terakkisinin kuvvetli sebepleri gösteriyor ki, İslamiyet maddeten dahi istikbale hükmedecek. Birinci cihet, maneviyat cihetinde terakkiyatı isbat ettiği gibi, bu ikinci cihet dahi maddi terakkiyatını ve istikbaldeki hakimiyetini kuvvetli gösteriyor. Çünkü âlem-i İslam'ın şahs-ı manevisinin kalbinde gayet kuvvetli, kırılmaz beş kuvvet içtima ve imtizac edip yerleşmiş. Birincisi bütün kemalatın üstadı ve 370 milyon nefisleri bir tek nefis hükmüne getirebilen ve hakiki bir medeniyetle ve müsbet ve doğru fenlerle teçhiz edilmiş olan ve hiçbir kuvvet onu kıramayacak bir mahiyette bulunan hakikat-ı İslamiyettir. İkinci kuvvet medeniyetin ve sanatın hakiki üstadı ve vesilelerin ve mebadilerin tekemmülü ile cihazlanmış olan şiddet bir ihtiyaç ve belimizi kıran tam bir fakr, öyle bir kuvvettir ki, susmaz ve kırılmaz. Üçüncü kuvvet. Yüksek şeylere müsabaka suretinde beşere yüksek maksatları ders veren, o yolda çalıştıran ve istibdadatı parça parça eden ve ulvi hisleri heyecana getiren ve gıpta ve haset ve kıskançlık ve rekabetle ve tam uyanmakla ve müsabaka şevkiyle ve teceddüt meyliyle ve temettün meylanı ile teçhiz edilen üçüncü kuvvet yalnız hürriyeti şer'iyedir yani insaniyete layık en yüksek kemalata olan meyil ve arzu ile cihazlanmış olmak Dördüncü kuvvet şefkat ve cihazlanmış şehameti imaniyedir yani tezellül etmemek haksızlara, zalimlere zillet göstermemek mazlumları da zelil etmemek yani hürriyeti şer'iyenin esasları olan müstebitlere kavukluk etmemek ve biîçarelere tahakküm ve tekebbür etmemektir. 5. kuvvet İzzeti İslamiyedir ki ilahi kelimetullahı ilan ediyor. Ve bu zamanda ilahi kelimetullah maddeten terakkiye mütevakkıf ve medeniyete hakikiyeye girmekle ilahi kelimetullah edilebilir. İzzeti İslamiyenin iman ile kat'i verdiği emri elbette alemi İslam'ın şahsi manevisi o kat'i emri istikballe tam yerine getireceğine şüphe edilmez. Evet, nasıl ki eski zamanda İslamiyetin terakkisi düşmanın taassubunu parçalamak ve inadını kırmak ve tecavüzatını def etmek silah ile kılıç ile olmuş, istikbalde silah kılıç yerine hakiki medeniyet ve maddi terakki ve hak ve hakkaniyetin manevi kılıçları düşmanları mağlup edip dağıtacak. Biliniz ki, bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa medeniyetin günahları, seyyatları değil ki, ahmaklar o seyyatları, o sefahetleri mehasin zannedip, taklit edip, malımızı harap ettiler. Ve dini rüşvet verip, dünyayı da kazanamadılar. Medeniyetin günahları, iyiliklerine galebe edip, seyyatı hasenatına racih gelmekle, beşer iki ve umumi ile iki dehşetli tokat yiyip, o günahkar medeniyeti zîr zeber edip, öyle bir kustu ki, yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşallah istikbaldeki İslamiyet'in kuvvetiyle, medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumi'yi de temin edecek. Evet, Avrupa'nın medeniyeti, fazilet ve hüda üstüne tesis edilmediğinden, Belki heves ve heva, rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden, şimdiye kadar medeniyetin seyyiatı, hasenatına galebe edip, ihtilalci komitelerle kurtlaşmış bir ağaç hükmüne girdiği cihetle, Asya medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil hükmündedir. Ve az vakitte galebe edecektir. Acaba istikbale karşı ehl-i iman ve İslam için böyle maddi ve manevi terakkiyata vesile, ve kuvvetli, sarsılmaz esbab varken ve demiryolu gibi istikbal saadetine yol açıldığı halde nasıl meyus olup yeşe düşüyorsunuz? Ve alemi İslam'ın kuvve maneviyesini kırıyorsunuz ve yeş ve ümitsizlikle zannediyorsunuz ki dünya herkese ve ecnebilere terakki dünyasıdır fakat yalnız bir çare ehli İslam için tedenni dünyası oldu diye pek yanlış bir hataya düşüyorsunuz. Madem meylül istikmal, tekemmül meyli kainatta fıtrat-ı beşeriyede fıtraten derc edilmiş, Elbette beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa istikbalde hak ve hakikat âlem-i İslam'da nev-i beşerin eski hatiatına kefaret olacak bir saadet-i dünyeviye de gösterecek inşallah. Evet bakınız zaman hattı müstakim üzerine hareket etmiyor ki mebde ve müntehası birbirinden uzaklaşsın. Belki küreyi arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazen terakki içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir, bazen tedenni içinde kış ve fırtına mevsimi gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nev-i beşerin dahi bir sabahı bir baharı olacak inşallah. Hakikati İslamiyenin güneşiyle sulhu umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi rahmeti ilahiyeden bekleyebilirsiniz. İkinci kelime müddet-i hayatımda tecrübelerimle fikrimde tebellüt eden şudur. Ye's en dehşetli bir hastalıktır ki âlem-i İslam'ın kalbine girmiş. İşte o ye'istir ki bizi öldürmüş gibi garpta 1 iki milyonluk küçük bir devlet, Şark'ta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Hem o ye'istir ki Yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaat-ı umumiye'yi bırakıp menfaat-ı şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş. Hem o yeyistir ki kuvve-i maneviyemizi kırmış, az bir kuvvetle imandan gelen kuvve-i maneviyeye ile şarttan garba kadar istila ettiği halde o kuvve-i maneviyeyi harika meyyusiyetle kırıldığı için zalim ecnebiler 400 seneden beri 300 milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş. Hatta bu yeyis ile Başkasının laikatlığını ve füturunu kendi tembelliğine özür zanneder. Ne -e lazım der. Herkes benim gibi berbattır diye şehameti imaniyeyi terk edip hizmet-i yapmıyor. Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü etmiş, bizi öldürüyor, biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. La taknatû min rahmetillah ile o Yesin başını parçalayacağız. Ma la yudrakü kulluhu la yudrakü kulluhu hadisinin hakikatiyle belini kıracağız inşallah. Yeis ümmetlerin, milletlerin seretan denilen en dehşetli bir hastalığıdır ve kemalata mani ve ene inde husni zannı abdî bi hakikatına muhaliftir. Korkak aşağı acizlerin şehnidir, bahaneleridir. Şehameti İslamiyenin şehni değildir hususan Arap gibi nevi beşerde medarı iftihar yüksek seciyelerle mümtaz bir kavmin şeini olamaz. Alemi İslam milletleri Arap'ın metanetinden ders almışlar. İnşallah yine Araplar ye'si bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt, ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir. Üçüncü kelime bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkaması ile ve zübdesi bana kat'î bildirmiş ki, Sıdk, İslamiyetin üssül-esasıdır ve ulvi seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyle ise, hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip, onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Evet sıdk ve doğruluk, İslamiyetin hayatı ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakarlık, fiili bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk, tasannu, alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık, muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Sani-i Zülcelal'in kudretine iftira etmektir. Küfür, bütün envaiyle kizptir yalancılıktır. İman, sıdktır, doğruluktur. Bu sırra binaen, Kizb ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var. Şark ve garp kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor. Nar ve nur gibi birbirine girmemek lazım. Halbuki Gattar siyaset ve zalim propaganda birbirine karıştırmış. Beşer'in kemalatını da karıştırmış. Haşiye: Ey kardeşlerim, 45 sene evvel Said'in bu dersinden anlaşılıyor ki o Said siyasetle İhtilamiyyat-ı İslamiye ile ziyade alakadardır. Fakat sakın zannetmeyiniz ki o dini siyasete alet veya vesile yapmak mesleğinde gitmiş. Haşa. Belki o bütün kuvvetiyle siyaseti dine alet ediyormuş. Ve derdi ki: "Dinin bir hakikatını bin siyasete tercih ederim." Evet, o zamanda 40-50 sene evvel hissetmiş ki bazı münafık zındıkların Siyaseti dinsizliğe alet etmeye teşebbüs niyetlerine ve fikirlerine mukabil, o da bütün kuvvetiyle siyaseti, İslamiyet'in hakaikine bir hizmetkar, bir alet yapmaya çalışmış. Fakat o zamandan yirmi sene sonra gördü ki, o gizli münafık zındıkların garplılaşmak bahanesiyle siyaseti dinsizliğe alet yapmalarına mukabil, bir kısım dindar ehli siyaset, dini siyaseti İslamiye'ye alet etmeye çalışmışlardı. İslamiyet güneşi, yerdeki ışıklara alet ve tabi olamaz. Ve alet yapmak, İslamiyet'in kıymetini tenzil etmektir. Büyük bir cinayettir. Hatta eski Said, o çeşit siyaset tarafkirliğinden gördü ki, bir salih alim kendi fikri siyasisine muvafık bir münafığı hararetle sena etti. Siyasetine muhalif bir salih hocayı tenkit ve tefsik etti. Eski Said ona dedi, bir şeytan senin fikrine yardım etse, rahmet okutacaksın. Senin fikri siyasiyene muhalif bir melek olsa, lanet edeceksin. Bunun için eski Said, اعوذ بالله mineşşeytani ve siyase dedi, 35 seneden beri, şimdi 45 sene oldu, siyaseti terk etti. Haşiye, Üstadımızın 130 parça kitabı ve mektupları, üç mahkeme ve hükümet memurları tarafından tam tetkik edildiği, ve aleyhinde çalışan zalim, mürtet ve münafıklara karşı mecbur da olduğu halde, hatta idamı için gizli emir verildiği halde, dini siyasete alet ettiğine dair en ufak bir emare bulamamaları, dini siyasete alet etmediğini kat'i ispat ediyor ve hayatını yakından tanıyan biz nur şakipleri ise, bu fevkalade hale karşı hayranlık duymakta ve Risale-i Nur'un dairesindeki hakiki ihlasa bir delil saymaktayız. Nur şakirtleri Ey bu Cami Emevi'deki kardeşlerim ve 40 sene sonra Alemi İslam Mescidi Kebirindeki 400 milyon ehli iman olan ihvanımız Necat yalnız sıdkla doğrulukla olur. Urvetül Vuska sıdktır. Yani en muhkem ve onunla bağlanacak zincir doğruluktur. Amma maslahat için kizb ise zaman onu neshetmiştir.